İmam-ı Azam'ın Tesbihi Ebedi ve sonsuz Allah'ı tesbih ederim. Bir tek olan Allah'ı tesbih ederim. Tek olan, kimseye ihtiyacı olmayan Allah'ı tesbih ederim. Göğü direksiz yükselten Allah'ı tesbih ederim. Dünyayı donmuş su üzerine döşeyen Allah'ı tesbih ederim. Varlıkları yaratıp sayılarını tutan Allah'ı tesbih ederim. Rızkı taksim eden ve kimseyi unutmayan Allah'ı tesbih ederim. Eş ve evlat edinmeyen Allah'ı tesbih ederim. Doğmamış, doğurmamış olan ve hiçbir dengi bulunmayan Allah'ı tesbih ederim. Şerefli olan ve onunla hükmeden Allah'ı tesbih ederim. Yüceliğe sahip olan ve bununla ikram eden Allah'ı tesbih ederim. Kendisinden başkasına tesbih layık olmayan Allah'ı tesbih ederim. Bağışı ve nimeti çok olan Allah'ı tesbih ederim. Yücelik ve kerem sahibi olan Allah'ı tesbih ederim. Şeref ve ikram sahibi olan Allah'ı tesbih ederim. Ey sırları ve gizliliklerin hakikatini bilen Allah'ım! Seni tesbih ederim. Ey büyüyen ve gelişenlere hayat veren Allah'ım! Seni tesbih ederim. Ey bütün varlıkların kendisine ibadet ettiği Allah'ım! Seni tesbih ederim. Ey aşkı, Musibetleri ve belaları takdir eden Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey kendisine bir kötülük erişemeyen Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey zamanları ve vakitleri yaratan Allah'ım, seni tesbih ederim. Kıymetin yücedir. Zalimlerin yersiz iftiralarından çok çok uzaktasın ve yücesin. Allah'ı hamd ile tesbih ederim. Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği ise olmaz. Ben kesin inanıyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve O'nun ilmi her şeyi kuşatır. Hükmeden ve mukaddes olan Allah'ı tesbih ederim. Görünen ve görünmeyen alemin sahibi olan Allah'ı tesbih ederim. Şeref, kuvvet, büyüklük ve güç sahibi olan Allah'ı tesbih ederim. Mutlak buyruk sahibi, diri, kendisine uyuklama gelmeyen, daima uyanık olan, ölmeyecek olan, ebediyen varlığı devam edecek olan Allah'ı tesbih ederim. Allah'ım, sen en çok tesbih edilen ve kutsanansın. Bizim, meleklerin ve erruhun, Cebrail'in Rabbisin sen. Seni hamd ile tesbih ederim Allah'ım. Sana olan övgümü sayamam. Nasıl sayabilirim ki? Her övenin övgüsü sana döner. Sen kendini övdüğün gibisin. Senin himayende olan değerlidir. Methin yücedir. Ordun yenilmez. Bağdettiğin yerine gelir. Senden başka ilah yoktur. Kendisi razı olacak kadar Allah'ı tesbih ederim. Kendisi razı olacak kadar Allah'ı tesbih ederim. Arşın ağırlığı kadar Allah'ı tesbih ederim. Arşın ağırlığı kadar... Allah'ı tesbih ederim. Kelimelerinin mürekkebi kadar Allah'ı tesbih ederim. Kelimelerinin mürekkebi kadar Allah'ı tesbih ederim. Kelimelerinin mürekkebi kadar Allah'ı tesbih ederim. Yarattıkları sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Yarattıklarının çokluğu kadar Allah'ı tesbih ederim. Yerde ve gökte bulunanlar sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Yerde ve gökte bulunanların çokluğu kadar Allah'ı tesbih ederim. Allah'ın kitabının saydıkları sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Allah'ın kitabının saydıklarının çokluğu kadar Allah'ı tesbih ederim. Her şeyin sayısı kadar Allah'ı tesbih ederim. Her şeyin çokluğu kadar Allah'ı tesbih ederim. Ey büyük ve kuvvetli olan Allah'ım! Seni tesbih ederim. Şerefli ve her an yaratmada olan Allah'ım. Seni tesbih ederim. Ey dirilten Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey varis olan Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey kudret sahibi olan Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey her şeye gücü yeten Allah'ım, seni tesbih ederim. Hüküm sahibi ve mukaddes olan Allah'ı tesbih ederim. Görünen ve görünmeyen alemin sahibi olan Allah'ı tesbih ederim. İzzet, büyüklük, kudret, heybet, celal, güzellik, mükemmellik, kalıcılık, ışık, nimet, ihsan, büyüklük ve kudret sahibi olan övgüye layık Allah'ı tesbih ederim. Hükmeden ve kendisine ibadet edilen Allah'ı tesbih ederim. Hükmeden, mutlak var olan Allah'ı tesbih ederim. Hükmeden, yaratıcı, diri, Uyumayan ve ölmeyecek olan Allah'ı tesbih ederim. Allah'ın ismiyle, Allah ile ve Allah'tan gelenle başlar Allah'a yönelirim. Müminler ancak Allah'a güvensinler. Seni hamd ile tesbih ederim Allah'ım. Günah işledim, nefsime zulmettim. Beni bağışla. Muhakkak ki bağışlayanların en hayırlısı sensin. Senden başka ilah yoktur. Seni hamd ile tesbih ederim Allah'ım. Günah işledim, nefsime zulmettim. Bana acı. Merhamet edenlerin en merhametlisi mutlak sensin. Senden başka ilah yoktur. Seni hamd ile tesbih ederim Allah'ım. Günah işledim, nefsime zulmettim. Beni affet. Zira sen çok affeden ve çok merhametli olansın. Senden başka ilah yoktur. Ey kölelikten kurtaran Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey her şeyin sebebini yaratan Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey diri ve ölümsüz olup her şeyin varlığını sağlayan Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey benim ve varlıkların ilahı olan Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey uyumayan ve ölmeyen Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey başlangıçta, dışındaki bütün varlıklara gizlilik perdesiyle görünmeyen Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey olgunluk ve büyüklük sahibi Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey her şeyin sahibi Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey kendi mülkünde sadece kendi isteği olan Allah'ım, seni tesbih ederim. Kudreti ve yüceliğiyle her şeye üstün gelen Allah'ım. Seni tesbih ederim. Ey yüce olan, Görülmekten uzak olan Allah'ım, Seni tesbih ederim. Rabbimiz, Çok mübarek ve üstünsün. Senden başka Rab yoktur. Senden başka hükmüne boyun eğdiren yoktur. Yüce, En yüksek ve bol ihsan sahibi Rabbimi tesbih ederim. Çok veren ve kerim olan Rabbim, Seni tesbih ederim ey Vehhabı. Seni tesbih ederiz. Sana hakkıyla ibadet edemedik ey ibadete layık olan Allah'ım. Seni tesbih ederiz. Seni hakkıyla bilemedik ey bilinmeye layık olan Allah'ım. Seni tesbih ederiz. Sana hakkıyla şükredemedik ey şükre layık olan Allah'ım. Seni tesbih ederiz. Seni hakkıyla anamadık ey anılmaya layık olan Allah'ım. Yarattıkları sayısınca, Hoşnutluğu nispetince arşının ağırlığı nispetince kelimelerinin mürekkebi kadar ve gökte yarattıkları sayısınca Allah'ı hamd ile tesbih ederim yerde yarattıkları sayısınca Allah'ı tesbih ederim yerle gök arasında yarattıkları sayısınca Allah'ı tesbih ederim yaratıcısı olduğu varlıklar sayısınca Allah'ı tesbih ederim yine bunlar kadar Allahu ekber Allah en büyüktür. Bunların sayısı kadar elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. Bunlar sayısınca la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Bunlar sayısınca la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur derim.